Global Population Speak Out projesi. Ne refah ne de eşitlikçi sosyal düzen, çift başına çocuk sayısının ikiye düşmesini kendi başına sağlayamaz. Bunlar sadece kolaylaştırıcı etkenlerdir. Çocuk sayısını 2 ile kısıtlamak için asıl olarak, Çiftlerin kendi inisiyatifleriyle ya da toplumun yönlendirmesiyle bilinçli olarak bir şey yapması gerekir. Saral Sarkar Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi